Zinaların çoğalmasında evlilik yaşının otuzlara, daha yükseklere dayanmasının etkisi var mıdır? Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evliliği teşvik ediyor. Ee, yine Kur'an-ı Kerim evliliği emrediyor. Ve enki mâ minkum ayet-i kerimesi evlendirmeyi toplumun önünde olan Müslümanlara telkin ediyor. وَاَنْكِحُ لَيَا مَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِيْمَٓا اِكُمْ Bekar olanları evlendirin buyuruyor Rabbimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem يَا مَعْشَرَ الشَّبَابُ buyuruyor. Ey delikanlılar buyuruyor. Yani eğer kendinizi koruyacaksanız, iffetinizi koruyacaksanız bu neyle olur? Nikahla olur buyuruyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اَغَضُّ الْبَصَرْ وَاَحْسَنُ ferci. Yani ferci korur, gözü korur. Evlenme ile siz ancak buna muvaffak olabilirsiniz. Yani evliliği teşvik etmeli, evliliği kolaylaştırmalı, evlilik yaşını daha aşağılara indirmeli. Bu noktada imkanı olanlar, zengin olanlar, camilerimizin halları var, elbette camileri halı almak çok faziletli, camiler yapmak çok faziletli, Müslümanlar bunları yaparlar. Ama onlar kadar faziletli olan yerine göre eğer evlilik yaşı 30'a dayandı, bu da haliyle zinayı patlattı, e, bir de şuur noktasında bir zafiyet varsa Müslüman zenginleri, iş adamlarına düşen vazifelerden birisi de nedir? Vakıflar kurmalı. Bu noktada araştırmalar yapmalı, imkanı kimlerin yoksa onlara ulaşmalı, onların evlenmesine yardımcı olmalı, evlerini geçindirebilmeleri için onlara katkı sağlamalı. Allah'ın inayetiyle Müslümanlar bunu yaparlarsa zinayı önleme noktasında önemli bir adım atmış olacaklar. Evet. Tabi bu yalnız başına yeterli değil. Ama ilim talebeleri ne yapmalı? İlim talebeleri özellikle ulum şer'iye noktasında belli bir noktaya gelene kadar tehir ederlerse o zaman evlilikle ilmi sekteye uğratmamış olurlar. Çünkü gördüğüm kadarıyla evlenen kardeşlerimin önemli bir bölümü ilmi bırakmak zorunda kalıyorlar. E bugün öyle imkanlar da yok hem evlensin hem okusun bu da yok. Ama böyle normal iş hayatında kardeşim 20'sinde 21'inde onlar evlenmeyi geciktirmesinde Fakat ilim bir noktaya kadar onları koruyacak inşallah.